Yorgo Anasteadis. Kim biliyor musunuz bu beyefendi? Louis Vuitton'un baş çanta ustası. Adam Louis Vuitton'dan para kazanıyor. Yani orada bir tasarımcı. Bayılıyorlar ona. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Türkler bir çete kuruyor 70 kişilik. Ve bu 70 kişilik çete bu adamı parasını da verip transfer ediyor. Niye biliyor musunuz? Kapalı çarşıda sahte çanta üretsin diye. Neden? Çünkü şu an ekranda gördüğünüz gibi bu çantaların fiyatları uçuyor. Louis Vuitton'u olmayan, Bottega Veneta'sı olmayan, Valentino Garavanis'i olmayan ölüyor ölüyor, açlıktan ölüyor. Bunlar prestij simgesi. Bir çantaya 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira vermek bir değer bulma. Prestij simgesi. Tabii ki bu çantaların mutlaka ki benim bilmediğim sosyete dünyasında çok büyük bir hakkı vardır. Yani yılda 100 milyon dolar kazanan bir insan gidip de bu çantayı alıyordur. İlla ki kıymetli ve kalitelidir. Peki bu 70 kişilik çete kapalı çarşıda 10.000 dolarlık Fransız markasının 1500 dolara nasıl satıyor? Üstelik 3 milyon TL satış yapmışlar, 2 milyonluk da senet var ellerinde. Yani Türk kadınları kapalı çarşına gidip bir de senet yaparak 1500 dolara çanta almış. Şimdi burada şöyle bir şey düşünelim. Aşırı zengin ve bunun kalitesini önemseyen insanlar kendi değerleri için bu çantayı alıyorsa 1500 dolara kapalı çalışan taklidini kim alıyor? Demek ki Türkiye'de kendi değerini bu çantalarla ölçen var. Yani Valentino garavanim yok diye 30 bin lirayı elden çıkarmaya hazır insanlar var. O paraya 9 kez dünya şampiyonu Valentino Rossi ile yemek yersin. Tabii ki bunlar çok önemli değil. Ve tabii ki ben çantalardan belki de anlamıyorum. Gelin görelim bakalım kendi değerinizden siz anlıyor musunuz? Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sahteler çanta ama usta orijinal çünkü Türkler yaptığı işe yüreğiyle girer. <gülüyor> Yapacaksa, karşılığını alacaksa, 2 milyonluk senet alacaksa, 3 milyonluk nakit alacaksa, 1500 liradan çakma bir şeyi satarlar. Peki siz kendinize nasıl bir yatırım yapıyorsunuz? Youtube üzerinde şöyle bir çanta meselesine baktım. Çok merak ettim kendine değer katmak için bu kadar önemli mi? Binlerce video var. Çanta koleksiyonum orijinal Louis Vuitton bilmem ne nasıl anlaşılır, bilmem ne çantanın orijinali, astarında ne vardır. Sen eğer ki o çantayı, o parayı veriyorsan demek ki kendine değer veriyorsun. Peki gerçek hayatın geri kalanında kendine değer veriyor musun? Mesela 1500 dolarlık bir kitap okudun mu hayatında? Selam olsun 1500 dolarlık tek kitap değil ama. Dediğim şey 1500 dolar tutuyor mu şimdiye kadar okuduğun bütün kitaplar? Şeker portakalı bir. Genel 2 sonra ama kahve fincanıyla çektiğin kitaplar öyle duruyor değil mi raflarda kenarda? Umarım benim kitapta bu muameleyi görmez. En beğendiğin çanta, almayı hayal ettiğin çanta, telefon, akıllı telefon o, playstationlar bilmem neler. Herhangi bir şey, tablet seni niye iyi hissettiriyor, niye değerli hissettiriyor biliyor musun? Çünkü geçici mutluluk salgılıyorsun, geçici dopamin salgılıyorsun bir parça yukarı çıkıyorsun. Hele ki canın sıkılığına bir parça depresyona geldiğinde o şart. Bir pik bir aşağı bir pik bir aşağı. Şu an ekranda doların 10 yıllık grafiğini görüyorsunuz. Siz TL'siniz. Dolayısıyla do dolar ne kadar yükselirse siz de o kadar değersizleşirsiniz. Gördüğünüz gibi Eylül ayında dolar zirve yapmış tepede. Ama sen eğer ki olaya, hemen Kasım ayında bakıyorsan, aha Eylül'e göre daha değerli artık TL, dolar düşmüş diye mutlu oluyorsan durum vahim, resmin tamamına bakman lazım, resmin tamamına baktığın zaman gördüğün gibi aslında giderek değer kaybediyorsun. Üzgünüm ama senin yıllar içerisinde yaşlanman insanların senden beklentisini değiştiriyor. Bundan 10 yıl önce burnundan leblebi fışkırtman büyük bir yetenekken artık insanlara sadece komik gözüküyorsun. Bundan 10 yıl önce sadece İngilizce bilmen çok havalı bir şey bundan 10 yıl önce 20 yıl önce daktilo bilmek bir prestijken şimdi hiç bir önemi yok. Dünya gittikçe ve çok hızlı bir şekilde sahip olduğun her neyse onu değersizleştiriyor. İki sebeple. Bir, kapitalizm. Kapitalizm videosu var açıklamaya koyarım görürsün. Kapitalizm satmak istiyor. Daha çok satmak istiyor. Senin elinde ne varsa eskisini istiyor. O telefonlar sürekli eskiyor. Sürekli sürekli sürekli. Katlanan ekranlar, uçan ekranlar, tam ekranlar, büyük telefonlar, küçük telefonlar, şarjı kısa gidenler, uzun gidenler gittikçe yakında telefon da kalmayacak. Sana takacaklar direkt. Direkt böyle Mahmut buradayım diyeceksin. Ama ikincisi daha önemli. Senin psikolojin gittikçe o tüketimden keyif almıyor. Eskiden tahta bir oyuncağa sahip olmak muhteşemken sonrasında bir tetris'e sahip olmak <gülüyor> iki yıl boyunca aynı tetris e oynamak harikayken şimdi bilgisayar oyunları sana 24 saat zor yetiyor. Hemen yenisine başkasına bir şeye geçmek istiyorsun. İki ay önce yapılan bir araştırmayı size söyleyeyim. PUBG bu, bu oyun üzerine video çekmiştim hatırlarsınız. PUBG oyuna gelmesi gereken yeniliklerden en çok istenen ikincisi de biliyor musunuz? Parayla bir şey satın alma olsun. Yani parayla oyuna avantajlı başlayayım. İnsanlar para harcamak istiyor. Çünkü para harcadıkça kendini güçlü ve mutlu hissediyor. Bugün e, otobüse binip elinde 12 bin liralık telefon olan insan gönüme üzülüyorum. Habercilikte 5N1K kuralı vardır. Yani Bir haber yapıyorsanız onun içerisinde ne, nasıl, nerede, kim sorularına vesaireye cevap bulmanız lazım. Şimdi bu soruları sorduğum zaman videoyu durdurup yazın aşağıya lütfen. Size soruyorum. Sizin 5 yıl sonranız için 5 yıl sonrayı planlıyorsunuzdur, hayal ediyorsunuzdur herhalde. Birin oğlu sorum. Ne olmak istiyorsun? Var mı bir fikrin? Ne olmak istediğini biliyor musun? İşte okul bitsin. Okul bitiyor. Şimdi 30 yaşındakine soruyorum ne olmak istiyorsun? İşte iyi bir baba, iyi bir anne olayım. Ee? Bir tane de evim olsun. Maaş da işte ayda 10 bin lira. Bu mu ya? Olmak istediğin şey bu mu? Sana ayda 20 bin lira verseler ne yapacaksın? Diğer sorumu soruyorum. Nerede olmak istiyorsun? En sık gördüğüm sosyal medyadaki tepki. Türkiye'den defolup gitmek. Bunu da küfürle yazıyorlar. Nereye gidiyorsun? Kim alacak seni? Neyin var? Yani bugün Almanya, Silikon Vadisi, Amerika veya ne bileyim Çin ya da nereye hayal ediyorsun bilmiyorum. Niye alsın seni? Yazılım dehası mısın? Topluma katacak neyin var? Sığınmacı olarak mı gideceksin? O ülkedeki o ülke için Türkiye'deki Suriyelinden ne farkın olacak? Diğer sorumu soruyorum. Kim olacaksın? Ya da kim olacak yanında? Kim, kimle olacak bunu biliyor musun? Yanında başarılığına tanık olacak kişi kim? Kimle evleneceksin, kimle sevgili olacaksın, kim seni sevecek? Neden sorusunu sorayım size. Neden bunu istiyorsunuz? Cevaplayın. 5 yıl sonra olmak istediğiniz şey her neyse neden bunu istiyorsunuz? Birisi istediği için mi? Annem baban sevginin buna karar verdiği için mi? Sen istediğin için mi? Gelelim final, muhteşem, vurucu, öldürücü soruya. Nasıl? Bu 5 yıl sonraki sen Nasıl olacak bir fikrin var mı? Nasıl yapacağın hakkında bir fikrin var mı? Adımlara böldün mü? Kendi değerini bulmak için yıllık 5 yıllık bir plan yaptın mı? Bugün ülkeler bile 5 yıllık kalkınma planı yapıyor. Sen kendi değerini kalkındırmak için daha değerli bir sen olmak için bir plan yaptın mı? İşte yani bir yurt dışına bir gideyim İngilizce öğrenirim. Neden İngilizceyi şimdi öğrenmiyorsun? Bu kanalda bedava eğitimleri de varken. Neden yurt dışına çıkmak için bir Almancayı, bir Rusçayı, bir Çinceyi öğrenmek istemiyorsun? Neden bir ne bileyim bilgisayar yazılımı, dans bir şey öğrenmek istemiyorsun? Neden yurt dışına bugün Türkiye'den satranç dehası olarak giden bir kızımız, Ankara'da gelecek ondan çıkmış bir kızımız kadar yaratıcı olamıyorsun? Nasıl yapacaksın? Var mı bir fikrin? Yaz aşağıya hadi bu soruların cevabını eğer varsa. Merak etme videonun sonunda bir soru daha soracağım. Vizyonsuzluk hastalığını anlattım ya size. Vizyonsuzluk hastalığı sizde de var. Vizyon dediğiniz şey önümüzdeki haftayı planlamak olmamalı. Önümüzdeki yılı planlamak olmalı. Kendi kurtuluş savaşınızı başlatmalısınız. Kendinizden kurtulmak için burada anlattığım gibi kendi kurtuluş savaşınızı ilk önce kendi Atatürkünüz olun. Kalkın ayağa ve ben artık değişeceğim diyeyim. Bakın ben kilo vereceğim dedim. Vermeye çalışıyorum. Bir gün üniversitenin üçüncü sınıfında dedim ki ben artık kültürlü bir insan olmak istiyorum. O günden itibaren kendimi geliştirmeye çabaladım. Kendime rol model insanlar seçtim. Bugün hocalarım dediğim gerçekten sohbetlerinden keyif aldığım değerli Türkiye aydınlarının yanında ben şu an yüzde bir biri değilim. cahil ötesiyim. Ama çabalıyorum yüzde iki olmak için. Siz kimseye hedef aldınız mı? O hedef aldığınız kişinin yüzde kaçındasınız? Videonun sonunda soracağım soruyu şimdi sorayım olmak istediğin senle bugünkü sen yüzde kaçta ne olur yaz aşağıya ya. Hayalinin, planladığın, hedefinin, artık hayal vizyon neyse yüzde kaçındasın. Yaşının kaç olduğunu sormuyorum. Hocam ama ben daha 20 yaşındayım. Dünyada farkında mısın? Milyonerler, trilyonerler, dehalar, dahiler var. Bugün 17 yaşında Cincinnati Biyokimya'dan mezun olan Türk var ya. Sen neden 21 22 yaşına sığınıyorsun? Mahfiye ilmezse hocanın söylediği harika sözü söylemişti ki İlber Ortaylı hocam da aynı şeyi sohbetinde söyledi en son gittiğim sohbetinde. Dedi ki Türk hayata atılmak için 25 26 27 yaşını bekliyor. Bir de doktora yüksek lisansa sığındı mı erteliyor. Avrupa çocuğu, Çin çocuğu, Rus evlatları hayata atılmak için 18 19'u kolluyor. Dünyayı geziyor, çalışmaya başlıyor. Biz de 24 yaşında halen haçlık alıyoruz. Özür dilerim, belki videoya dislike atacaksınız. zerre umurumda değil ama 24 yaşında harçlık alıyorsan bu senin utanacağın bir şey olmalı. Dolayısıyla kendi Kurtuluş Savaşı'nı başlatacaksan değer bulmak için, kendi değerini bulmak için asker topla. Ve sana yapamazsın, edemezsin, biz harekata çıkamayız. Kurtuluş Savaşı öncesinde 17 Mayıs'ı bir bilseniz, bir zahmet bir öğrenseniz, 17 Mayıs'ta 16 Mayıs'ta Atatürk'e ya yapamayız aslında işte gerek yok diyen insanlarla nasıl kurtulmuş bir bilseniz, Siz de lütfen kendi kurtuluş savaşınız için size yapamazsın ya gerek yok değişme diyen insanlardan kurtulun. İkinci olay, dengeyi öğrenin. Denge ne dengesi biliyor musunuz? Ne sürekli büyük hedefler koyup dopamin almayı, beynin mutluluk hormonunun salgılamasını çok ileriye atın. Yani şeye çok karşıyım, üniversiteyi bir kazanayım ondan sonra hep mutlu olacağım gezeceğim. Böyle bir hayat yok. Üniversiteyi kazandıktan sonra üniversiteyi bitirmeyi dert ediyorsun. Sonra üniversite bitiyor hayata atılmayı. Bunun dinleri masallara geçin. Hedefiniz uzun olsun, tamam ona çalışın ama araya da küçük ödüller, hedefler koyun, mutluluklar koyun. Tam tersine de karşıyım. Sadece günlük mutluluklarla yaşayıp ya okul bitsin bir bakarız diyenler Türkiye'nin patates deposudur. Bu ülkede patates sıkıntısı yoktur. Hem üniversitelerde hem de gidip de hiç çalışmayan tamamen yaratıcılıktan uzak insanları da bulabiliriz. Lütfen hem bugüne biraz hem ileriye bu dengeyi kurun. Siz dopamini sadece o gün işte gezdiğiniz şimdi gençlik örnekleri vermek istemiyorum kimse alınmasın diye ilginç şeylerden buluyorsanız ve üniversite bittiğinde ya, ya da ne bileyim iş hayatında birisi sizi işten çıkardığında ee ben iş bulamıyorum dediğinizde kusura bakmayın kendinize yatırım yapmadınız, kendinize değer vermediğiniz için siz mutluluğu eğer ki gidip de kahve içmekte buluyorsanız süper günlük dopaminleri oradan alın kahve için, tenis oynayın, kitap okuyun bir şeyler yapın ama o kitabı başkası için okuma O kitabı başkasına götürmek için, o çantayı başkası görsün diye hava atmak için kullanma. O kahveyi sırf davalı gözükmek için elinde taşımak, başkaları görsün diye o izikliği yaşamaya. Türkiye maalesef bu izikliği halen yaşatan insanlarla. Şu ekranda gördün sen kahve sanıyorsan 18 küp şeker tüketiyorsun. Sadece ölüme doğru koşuyorsun böyle daha hızlı bu şekilde. Lütfen kendinize değer verecekseniz ilk önce sağlığınıza da değer verin. Tekrar bin kez söyledim bunu yine söylerim. Şeker ve ambalajlı gıdalardan kendi değerinizi bulmak istiyorsanız uzak durun. Dönelim videonun konusuna ha? Kafanın içinde bir tane sen varsın. O sürekli şunu diyor. Şuna sahip değiliz, buna da sahip değiliz, buna da sahip değil. Depresyondasın, depresyondasın, şuyumuz yok. İşe otobüste gidiyoruz, arabamız yok, arabamız yok. Sonra biraz bakıyorsun. Bizim niye akıllı telefonumuz 12 gibi değil? Bizim niye sevgilimiz yok? Hep olmayanları söylüyor. Söyle ona, çenesini kapatsın. Yeter. Birazdan vereceğim örneği göreceksiniz. Hayatında, Gerçekten ya benim hayatım böyle gitmiyor, benim hayatımın filmin ikinci yarısı daha güzel olmalı. En azından fragmanı kadar güzel olmalı diyen insanlar var. Sen de bir zahmet neye sahip olmadığını boş ver, neye sahip olduğuna bak, elindekilerle bir şey yap. İki önemli şey var, birincisi sen, ikincisi o. Oh. Sen aynaya bakıyorsun, benim niye şu yumurt? ben niye çirkinim, benim niye niye niye. Yaşıyorsun farkında mısın? Angelina Jolie ya da Brad Pitt olsan yarın sana tır şarpsan olacak. Lütfen bir zahmet. ilk önce kendini beğen. Kendine değer vereceksen, başkaları sana değer verecekse, hocam yani senin yerlerde karşılaşamıyorum. Hocam diyor işte ben daha aslında güzel olsam daha iyi olmaz mı? Kendimi çok çirkin buluyorum. Hayır gayet güzelsin ama dışarı çıkmıyorsun, topluma karışmıyorsun. İnsanlar senin mükemmel olsan da, çirkin olsan da bulmuyor. Aslında sorun ne biliyor musun? Sen kendini beğenmiyor meselen değilsin. Sen sorunun ne biliyor musun? Sen sana değer verenleri beğenmiyorsun. Diyorsun ki ya. Instagram'da gördüğüm o çok güzel insanlar gibi, benim de öyle bir çevrem olsa hep onlar beni sevse. Sen kendi çevreni beğenmiyorsun. Bunlar adı kibirdir ya da hakir görmektedir ya da bilmiyorum. Peki o çevreden çıkmayı denedin mi? Hiç daha senin görüşüne göre kaliteli insanların beğeni toplamayı denedin mi? 50 kere yalvardım, 2 yıldır yalvardım, seminerde yalvardım. Ya YouTube kanalı açın ve insanlara ulaşın. Sosyal medya bloglar yazıp kendinizi saklamayın. Hocam işte ama ben çok çirkinim, ben kameranın. Ben yapıyorum. Ben bir, Şu adamda bir karizma mı görüştüm? Brad Pitt miyim ben? Bazı patatesler diyor, hocam saç ektirmeyi düşündünüz mü? Dişlerinizi yaptırmayı düşündünüz mü? Bu mu? Kusura bakmayın ben sadece instagramda bacak açan bir manken değilim. Ben sosyal medyada var olmak için çaba göstereceksem en azından fikirle göstereyim. İnsanlar beni böyle sevsin. Ve insanların beni sevmesi için ayna karşısına geçip ya saçım yok diye üzülmüyorum. Sen de ne olur artık bunlara takılma. Kendi değerini bulmak istiyorsan ulaş. Bak Allah razı olsun sizler değer veriyorsunuz gibi bir şeyleri üretiyorum. Geçen sene 50 bindi bu sene 550 bin. Seneye belki sıfır. Çünkü eğer ki kendi değerini korumaya çalışmazsan insanlar seni çok çabuk unutur. Ben ben fıtığından hasta olup da yattığımda şunu gördüm. Çevrendeki insanların %10'u seni sürekli hatırlayabiliyor. Geri kalanlar için bir ay sonra yoksun. Dolayısıyla kendi değerini bulacaksan koruyabileceğim bir değer bul. İnsanların önüne yalan karizmalarla, işte kiralık arabalarla, pahalı çantalarla çıkıp arkasını dolduramıyorsan sadece komik oluyorsun. 2016 yılı biraz eski bir araştırma ama Türkiye araştırması insanların %20, 4, pardon %26'sı kendisini güzel, beğenilir, karizmatik, yakışıklı buluyor. Geri kalan depresyonda. Ve o, o dediğimiz her kimse bu arkadaşla olabilir, dostla bir sevgili de olabilir. Senin değerini onunla çarpar. Bir sevgiliyi hedefliyorsan, Ondaki ideal özellikleri hayal ediyorsun ya, ama sonra buldun mu yumuluyorsun artık neyse. Bir öncekinin ne sorunu vardı? En son niye bitti ilişkin? Aldattın mı, aldatıldın mı? Konuşacak konu mu kalmadı? Birbirinize sevgin, saygınız mı kalmadı? Kavga mı ediyordunuz? Sıkıcılık, elektrik alamama ben sana hatırlatayım mı? Ben şimdi sana bir önceki sevgini hatırlatayım mı? İlk günlerini hatırlatıyorum sana. Ben tiyatrodan çok hoşlanıyorum, müzeye falan gitmeyi bayılıyorum, öbürü de gaz veriyor, ben de bayılırım. Pipom elimde, röpte, şahım nişantaşında gezerim. Bunların altı ay sonrasını size söyleyeyim sinemada film seçiyorlar patlamış mısır. Niye çünkü hiç konuşacak konu kalmadı. İkisi de kendisini geliştirmemiş, kendine değer vermemiş. Ekrana bakarak susup sarılıyorlar. Bir süre sonra o sarılma el tutma ondan sonra öteye git. Bir, bir örnek daha ilk buluşma. Ben İtalya mutfağına bayılırım. Altı ay sonra bunlar pizza kemiriyorlar. Hiç umurlarını da değil. İlk buluşmaya geri götüreyim sizi. Yağmurlu havalarda yürümek ne kadar güzeldi. Ben bayılırım böyle. Ben o havaların insanıyım. 6 ay sonrasında aşkım bu havada dışarıya çıkmasak olur mu? Tekstoda yani mesaj, whatsapp, üzgün sürat. Son, son bir kez daha götüreceğim çünkü bu seminerlerde de anlattığım bir şey. İlk buluşmada erkek de yapıyor bunu, kadın da bazen ama erkek için böyle çok klasiktir bu. İşte ben cinselliğin bütünselleşmesinden yana değilim. Bence cinsellik beyinde de yaşanır. Sapyoseksüelim falan filan. Altı ay sonra hmm, çok uzadı. Döndüm popoyu yattım. Bu işte. Eğer siz ilişkilerinizi böyle sürekli yükselip azalan, yükselip azalan yaparsanız hayatınızda kendinizi bulamadan bitecek. Çünkü her dönem sizi daha az insan beğenecek. Bu ilişkiler ne bitirmez, ne değerlendirir, ne arttırır biliyor musunuz? Sizin her buluşmaya, daha yeni, daha güncel, daha kaliteli konuşacak bir konuyla gitmeniz. O zaman sizin gibi insanları bulursunuz. Öbür türlü sizin gibi güne gün idare edecek, yalandan iki ilişkiye başlayıp hemen tüyecek insanları bulursunuz. Aynı bataklıkta sürünür durursunuz. Konuşacak konu bulamıyorsunuz? Bunun da videosunu yaptım, koyarım aşağıya izlersin. Size hemen bir test öneriyim. Gelin görelim. Siz ne kadar sıkıcısınız, ne kadar değersizsiniz ve nasıl kurtulursunuz bunlardan? Üç tane birbirleriyle kan bağı olmayan insan bulun, Bunlara sorun. Benim kötü yönlerim neler? İkisi söylesin yeter. Aynı söylenen şeyler iki kişi tekrarlasa siz osunuz işte. Gerçekte size diyorlarsa ya konuyu çok uzatıyorsun bir türlü toparlayamıyorsun. İkinci kişi bunu söylediği zaman emin ol sen busun. İlişkilerde, arkadaşlıkta, dostlukta, sevgililikte kendi değerinizi nasıl bitiriyorsunuz biliyor musunuz? Kendinizi neden değersiz hissediyorsunuz? Buldun mu yapışıyorsun? 7-24-10 nasıl? Mesaj mesaj yazış yazış. Ya bir bırak özlesin. Yani böyle çocuklukta tepsi, baklava tepsisini gördüm mü yumulup 10 tane yiyen çocuktan farkın yok. Şeker komasına giriyorsun, sevgi komasına, ilgi komasına giriyorsun. Yapmayın bunu. Kendinize değer katın. Ayda bir kitap bitirin. Ayda üç yeni insan tanıyın. Lütfen ayda 1 kilo verin eğer kilo sorununuz varsa. Bak 2 ayda 7 kilo. Lütfen kaç yaşında olursanız olun hep yukarıya bakıp ya oraya varmak çok zor, boşver, çabalamaya gerek yok demeyin. Bir kaldırın popoyu bir tırmanmaya başlayın. Pamukkale Üniversitesi Abdullah Özkaya Güvenlik görevlisi evli çocuklu. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı gece bekliği vesaire üniversitede Adam üniversitede derslere girerek üniversiteyi bitiriyor ve mezun oluyor. Yapabilir misiniz? Hayat size güvenlik görevlisi olma şansını verdiği zaman hedef koyuyor musunuz? Ya İşte liseyi açıktan bitireyim üniversiteyi okuyayım. Hayır. Hayat size ne verdiyse ona razı oluyorsunuz. Bak kendine değer katıyor. Sen Abdullah Özka'ya kadar bir şey yaptın Kaç Abdullah'sın değer olarak? Ve size son kez soruyorum. Gerçekten soruyorum. Kendi değerinizi bulmak istiyorsanız bu adımlar gözünüzde büyüyor ya bebek adımlarıyla yani yürümeye ilk öyle başladınız. Emeklediniz sonra küçük adımdan sonra koştunuz. Kendi değerinizi bulmak istiyorsanız soruyorum. Beş yıl sonra olmak istediğin senin yüzde kaçındasın? Lütfen kendi değerinizi bulmak istiyorsanız bir zahmet oradan kalkın. Beni izledin ya. Şimdi uzun süredir aramak istediğin, bir türlü arayamadığın kişiyi ara. Uzun süredir okumak istediğin ama asla elini sürmediğin şeye dokun. Bir zahmet kendine bir tane sıfır kat. Sen birsin de, işte birsin. Ben Yannick bir sonraki videoda görüşmek üzere.